1119, numaralı konu, sadece şehadet getirmekle bir cemaatin ateşten kurtuluşu, evet, elbisenin etrafındaki süsler eskidiği gibi, İslam da eskiyip silinecektir, oruç nedir, sadaka nedir, haç nedir bilinmeyecektir, bir gece Allah'ın kitabı da ortadan kalkıp ondan dünyada tek bir ayet bile kalmayacaktır, halktan bazı gruplar kalacak, ihtiyar erkekler ihtiyar kadınlar diyeceklerdir ki, biz atalarımıza yetiştik, onlar, la ilahe illallah derlerdi, ve bir de la ilahe İlâhe illallah diyoruz, derler, Sıl adındaki adam Huzeyfe'ye, onlar oruç nedir, sadaka ve haç nedir bilmiyorlar, o halde La İlâhe illallah sözü onlara ne fayda sağlar, dedi, Huzeyfe ondan yüzünü çevirdi, Sıl bu sözünü üç defa tekrarladı, Huzeyfe de ondan yüzünü çeviriyordu, üçüncü defadan sonra ona yönelip, Ey Sıl, La ilahe illallah onları ateşten kurtarır, onları ateşten kurtarır, onları ateşten kurtarır, onları ateşten kurtarır dedi.